İklim, Yeşil İklim, Yeşil Ekonomi Projesi'nin bilimsel koordinatörü olarak e, çalışan Ümit Şahin burada bize destek günaydın. vermek için. E, ve de Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk de bugün konuğumuz hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın. E, öncelikle bir desteği için dinleyicimiz Şule Arslan Anadolu'ya teşekkür ederek başlayalım. Benim çünkü e, size milyon tane sorum var bu sorumda. E, özellikle Türkiye'de yeşil bina, LEED sertifikasyonu gibi konular en, en azından bizim benim kafamı çok karıştırıyor ki bu yaptığımız projede aslında iklim dostu kent politikaları ile ilgili çalıştay ve ziyaretler de yapma fırsatımız olmuştu. Özellikle yurt dışında pasif binalarla ilgili Brüksel'de ki politikaları dinlemiştik ama öncelikle Türkiye'deki durumu bir sizden öğrenmek isteriz. Yani çok basit bir şekilde birkaç tane sertifikasyon duyuyorum ben. Lead gibi işte yeşil bina gibi pasif bina dediğimiz bir şey de yeni öğrendik. Bize ve dinleyicilerimize çok basit bir şekilde bunlar tam olarak nedir açıklayabilir misiniz acaba? Ee, özetlemeye çalışayım. Ee, birincisi niye binalarla bu kadar uğraşıyoruz? Ee, çünkü sayısı çok. Ee, karbon salımlarının yüzde 40'dan 35-40 arasında ülkeden ülkeye değişiyor. sorumlu olan bina sektörü. Bu kadar büyük payı olan başka bir sektör yok. Bunun da inşaat sırasında yani inşaatı yaparken ve malzemeleri üretirken saldığımız karbon %25'i ise yahut 30'u ise %70'i %75'i binayı kullanırken yani bizler içinde yaşarken salıyoruz. Yani karbon salonlarının %40'ını %70'inden biz birey olarak sorumluyuz. Ama bu da binanın Ee, bu <gülüyor> sorumluluğumuzu sağlayabilmesi şartıyla sorumluluk kabul edebiliriz. Yani binanın enerji verimli olması gerekir, e, yüksek verimli olması gerekir. Biz genelde yeşil e, sözcüğünü pek kullanmamaya çalışıyoruz. Çünkü e, her şeyin olduğu gibi bunu da içi boşaldı. E, onun yerine yüksek verimli, yüksek performanslı, gerçi performans da Türkçe değil ama e, sonuçta suyu, e, e, enerjiyi, Elektriği e, her şeyi çok e, tutumlu kullanan bina demek. E, bunun olabilmesi için binanın tasarımının buna uygun olması gerekiyor. Yani baştan böyle başlaması gerekiyor. E, tasarımın da e, şimdi yahut da geçmişte alıştığımız gibi işte mimar çizer mühendis hesaplar müteahhit yapar modeli yerine bütünleşik tasarım dediğimiz ve de şimdi artık bina modellerine daha doğrusu hatta bulutta modellenen binalara doğru yöneliyoruz. Böylelikle bütün oyuncular ve bütün etkileyenler yani tasarımı sağlayanlar aynı anda bütün bilgilere sahip olup ona göre doğru tasarımı yapabiliyorlar ve bu doğru tasarım gerçeklenebiliyor. Bütün bu süreci belgeleyebilmek ve de kontrol edebilmek üzere de işte ilk önce İngilizler Graham diye bir kılavuz çıkarttılar. Amerikalılar bunu alıp lead diye ortaya çıkarttılar. Şu anda dünyanın Çeşitli ülkelerinde çeşitli programlar var çünkü bir parça hani yerel yoğurt iş tarzına uyması da gerekiyor bu e, programların e, iklim koşulları, bina e, yapım şekilleri e, ve inşaat kültürü diyelim e, farklılıklar gösteriyor. Onun için e, her ülkenin kendine göre işte Avustralyalılarım var. E, Japonların var filan gibi çeşitli programlar var. Ee, sözünü ettiğiniz pasif binada e, Almanya e, orijinli ama e, Avrupa'da yayılım bulan e, bir program. E, amaç hepsinde aynı e, yapılacak binanın tasarımdan başlayarak verimli yüksek performanslı olmasını sağlamak. Biz de e, ÇEDBİK olarak e, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği olarak e, Türkiye'deki E, yeni yapılacak konut binaları için e, Chadwick Konut e, Programını yayınladık 2016'nın başında web sitemizde var Chadwick.org e, orge e, indirilip incelenebilir e, çeşitli başlıklar altında E, tasarımı denetliyorsunuz veya değerlendiriyorsunuz. E, bu tabii baştan kılavuz olduğuna göre tasarımcılar da buna göre hareket ediyorlar ve e, yapabildiğiniz yaptığınız e, iyileştirmeler e, o ülkenin veya da bizim konutta e, standart konutumuza orantılıladığımız zaman Yüzde ne kadar daha iyi yaptığınıza bağlı olarak da derecelendirme alıyorsunuz. Bunlar işte bizde iyi çok iyi diye gidiyor. de altın gümüş ters oldu. Gümüş altın platin diye gidiyor gibi değerlendirmeler alınıyor. Bunu tasarladıktan sonra bir de uygulaması var. O uygulamayı yaptığınız zaman işletmeyi alıyorsunuz. O noktaya kadar bu programlar sizi götürüyor. Ondan sonrası için de yeni sürümler var. Orada e, çünkü binanın işletmesi sırasında da e, yapılması gereken, yönetilmesi gereken süreçler var. E, özellikle e, tasarımda öngörülmüş olan şeylerin, gerçeklendiğinin görülmesi gerekir. Hani sizin demin arada bahsettiğiniz gibi çalışmayan sistemler olmaması gerekir veya ya bu şeye filtre almak pahalı oluyor. Şunu iptal edelim buradan boruyu kapatalım gibi şeyleri de engellemek için programlar artık bir parça işletmeyi de göz önüne almak zorunda. İşte işletmenin de bir programın olması yazılı çizili ve buna göre de binanın yönetiliyor olması gerekir ki o yüzde yetmiş karbonu salmayalım. Yavut da oradaki salımımızı da kontrol altına alabilelim. Bir son paragraf cümle söyleyeyim. Bunların hepsi nitel programlar. Yani altın gümüş iyi çok iyi filan gibi. Bizim de şu anda içinde olduğumuz yeni akımda ise Veya yeni gelişmede ise bunu e, nicel hale getirmeye çalışıyoruz. Yani ölçülebilir rakamsal hale dönüştürmeye çalışıyoruz. E, yani işte enerji e, kullanımı şu kadar kilowatt bölü metrekare bölü yıl gibi şu kadar litre adam başı yıl gibi e, şey yapmak gerekiyor. Son olarak da şeyi söyleyeyim sadece yani litre deyince su tabii ben su demeyi unuttum. Sadece enerji değil yani su, enerji, insan sağlığı, konfor vesaire bütün bunlar programların içindeki başlıkları oluşturuyor. Programdan programa değişmekle beraber işte 8-10 civarında başlık var. Hı. Uzun oldu. Yok hayır gerçekten çok açıklayıcı oldu. Peki Türkiye'de... Hatta dün ben Yeşil Ekonomik Kom'dan okudum bu haberi. LEED sertifikasında dünya sekizincisi oldu diye bir haber geldi. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam sizin de konuşmuştuk zaten. O zaman Türkiye'de en çok Lead sertifikasyonu mu kullanılıyor? Evet. Ve bu şu anda uygun sayısal sayisal olarak çok sayı. Daha çok kullanıldığı yer büyük ticari binalar. Yani büyük projelerde kullanılıyor. Bunlarda e, kriterler dünyada aşağı yukarı aynı e, ve e, LEED kullanımı e, uygun o konuda. E, biz zaten ÇEDBİK olarak e, Dünya Yeşil Binalar Örgütü'nün de üyesiyiz. Konseylerin. O konseylerden birisiyiz. E, ve e, Amerikan Yeşil Binalar Derneği'nin yahut da konseyinin programı LEED. Onun da eğitimlerini biz veriyoruz. E, Yani destek veriyoruz birbirimize. Ancak konut konusu farklı olduğundan biz konutu Türkiye'de ilk onu geliştirdik. Ama şu anda yeni çalışmalarımız var. Bir mevcut binalar için yapmak istiyoruz. Bunun için bir komitemiz var çalışıyor. Bir de yerleşimler için yani binaları tek tek yüksek performanslı yaptığınızda Yani yeşil diyelim yeşil yaptığınızda mahalle yeşil olmuyor kent yeşil olmuyor bunu Kadıköy'de çok güzel görüyoruz ben orada yaşıyorum başka yerlerden de örnek verilebilir Türkiye'de onun için daha büyük ölçekte yerleşimler ölçeğinde bunu ele almak gerekir. Eğer gerçekten konforlu bir çevre elde etmek istiyorsak. LEED sorunuza dönelim. Evet Türkiye dünyada 8. sırada şu anda. Amerika hariç'te Amerika'daki rakamlar diğer ülkelerle karşılaştırılmaz. 700 küsur projemiz LEED sertifikası almış durumda şu anda ve bu devam ediyor. Programın girişinde Paris Anlaşması'ndan bahsettiniz. O sırada e, Dünya e, Yeşil Binalar Konseyi e, bir bina günü e, düzenledi e, Birleşmiş Milletler'le birlikte ve orada konsey üyelerinin hepsinden e, önümüzdeki beş yıldaki hedeflerinizi açıklayın isteği geldi. Onları da toplayıp hedef olarak koyduksa koydular. E, biz de e, çedvik olarak. E, Önümüzdeki beş yılda bir buçuk milyon metrekare daha e, yeşil bina yapılacak Türkiye'de. 2500 e, kişiye daha bu konuda eğitim vereceğiz. Çetbik bu arada eğitim veriyor sürekli yeşil binalar konusunda ve yeşil bina sertifikasyon programları konusunda e, gibi sözler biz de verdik. Aslında bu e, lead'de çıkan sonuçlar bu yönde doğru yönde ilerlendiğini de gösteriyor ama... Şu anda yaygın olanı yine tekrarlıyorum. Büyük projeler, büyük ticari projeler biz halbuki şeyin yapıs stoğunun büyük kısmı mevcut binalarda yapı, yapılan yapıların metrekare olarak büyük kısmı da konutlarda. Onun için o tarafa eğilmeyi gerekli görüyoruz. Ben biraz daha hani daha iyi anlamak için ben de bir soru sorayım. Şimdi başta söylediğiniz yüzde 35-40 e, binalardan kaynaklanan emisyon herhalde... E, ...binada kullanılan elektriği de kapsıyor değil mi? Yani aydınlatma ve diğer konutta kullanılan elektrik evet, evet. e, harcamasını da kapsıyor. Hatta e, anladığım kadarıyla binanın yapımı için harcanan enerjiyi de kapsıyor değil mi? Yani Doğru. E, bu envanterlerde tabii e, o zaman... Üst üste binmesini getiriyor yani diğer şeyler emisyonlar genellikle enerjinin altında ya da elektriğin altına alınır. O yüzden benim bildiğim kadarıyla konuttan kaynaklanan herhalde sadece konuttan kaynaklanan ağırlıklı olarak ısınma olarak gösteriliyor en azından envanterlerde. Bugünlerde aydınlanma da var. Evet, ha, aydınlamayı. Bağdat saatiyle kalktığımız <gülme> için. Yüzde altı buçuk ben gazeteden okudum. E, Elektrik en mühendisleri odası galiba Hı -hı. araştırma yapmış. Yüzde altı buçuk artmış. Ama yani şeyi teknik olarak onu elektrikten kaynaklanan emisyonların altında gösterdikleri için buradan şuraya gelmek istiyorum. Isınmanın e, emisyonlardaki payı çok düşük değil. E, bu şeyde e, bu sertifikaları alan binalar yeni yapılan binalar ısınma konusunda ne kadar bir verim sağlıyorlar. Yani bunun hiç olmadığı eski bir binayla ya da sadece işte PVC pencereyle birazcık yalıtım yapmış diyelim vesaire bir binayla bu sertifikaları uygun olarak inşa edilmiş bir binanın yakıt tüketimi ısınma anlamında doğalgaz mesela olsun. Ne kadar fark ediyor? Onu Bundan mesela biz ne kadar emisyon azaltımı kazanırız? Enerjinin e... çoğu ısınmaya gidiyor zaten. Aydınlanmayı iyi tasarlanmış bir binada daha az kullanacağımızı düşünüyoruz. Ama yine de elektrik üretiminin %70 kadar bir bölümü konutlarda kullanılıyor. Yani endüstriyle konut ayırdığınız zaman yaklaşık olarak. Tabi Türkiye'de bu konuda istatistikler ne kadar sağlıklı veyahut da bulunabilir sorusu burada çıkıyor ortaya ama ...genel ortalamalar... ...olarak söylüyorum. Isınma için ise Türkiye'de daha çok... ...elektrik dışı... E, ...kaynaklar kullanılıyor. Hmm. E, ama toplam... ...enerjiyi e, aldığınızda... ...yani elektrik artı ısınma... ...aldığınızda... ...bu e, şeylerin, e, programların... ...hedefi en az yüzde otuz... şey hmm. e, Yani standart bina... ...yahut da genel ortalama... ...binaya göre... E, %30 iyileştirme öngörülüyor e, ve oradan e, işte sıfır enerji altında yaklaşık sıfır enerjili binalara kadar giden bir gam var yani %30'dan başlayıp 60 70 90 100 e, şeklinde. O da pasif e, bina alıyor galiba. E, pasif bina. E, Bunlardan bir tanesinin hmm. yani e, programın asın, adı. Sıtma, hiç onların. dışarıdan enerji almadan e, kendi enerjisini üretip o enerjiyi kullanan hatta pozitif olanlar da var. Daha çok yatırım yaparsanız e, ürettiğiniz fazla enerjiyi de Enter sisteme geri verebiliyorsunuz. Veya şimdi yeni gelişmeler var. E, çünkü en, e, böyle büyük merkezi enerji üretimi, elektrik konusunda özellikle... E, ...hatlardaki kayıplar çok büyük bir rakam tutuyor. Onun için Avrupa'da şimdi ufak ufak e, kooperatifler kurulmaya başlandı. Yerel olarak e, enerji üretip ki bunda enerji olarak güneşi veya rüzgarı kullanıyorlar. E, çok az biyomas var yani... E, şey tarım artık atıklarından e, elde edilen yakıtlarla elde edilen enerji. Bunları kendi içlerinde, kendi yerleşkelerinde kullanıp ondan sonra fazlasını da yine komşulara veyahut da sisteme geri verebiliyorlar. Bunlar da pozitif e, oluyor. Yani artı enerji üreten şeyler oluyor. E, projeler oluyor. Peki çok kabaca ben e, şimdi bu konuları hiç bilmeyen bir insan olarak normalde e, yani Sokakta bunu konuştuğumuz zaman işte binalardan kaynaklanan enerjiyi verimli kullanmak herkesin aklına tek bir kelime geliyor yalıtım. Bu iş yalıtım mıdır yoksa e, başka neden ibarettir? E, yalıtım elimizdeki araçlardan sadece bir tanesi e, birincisi en temel e, gereklilik tasarım tasarımın doğru yapılması. Ee, Daha o zaman yap... binayı yaparken başlıyor. Yaparken başlıyor. planlarken başlıyor. İşte mevcut binayı da nasıl iyileştireceğiz diye yine aynı şekilde bizim şimdi yaptığımız mevcut bina kılavuzu da o konuda olacak. Ee, tasarım çok önemli. Ee, her yerde aynı yalıtımı yapmak gibi şu anda Türkiye'de bir saplantı var. Ee, bu yanlış. Yani hmm. Ben tam onu soruyorum. Işte. Ardahan'la Antalya aynı şey değil. Antalya'da bir AVM'yi yalıtırsanız. Kışında soğutmanız gerekiyor içeriden. Çünkü içerideki insan hareketliliğinden ve aydınlatmadan kaynaklanan ısı kazancı o kadar büyük ki yalıtmamanız gerekebilir. Hmm. Yani onun kaçması gerekebilir dışarıya. Yalıtım dediğiniz dış kabuktan enerjinin içeri veya dışarı gitmesini engellemek demek gerekiyor. Gerekli olduğu yerde daha fazla yalıtmanız gerekebilir. Gerekmediği yerde de yalıtmamanız gerekebilir. Yani onu biz şöyle anlatıyoruz. Hani Antalya'da palto giymek gibi. Yani şu anda Türkiye'deki durum böyle. Her yere aynı yalıtımı yapmaya çalışıyoruz. Bu da doğru olmuyor. Olmadığını hepimiz biliyoruz. Pek çok konuda doğru olmadığını veyahut yapılması gerektiği konusunda, görüş birliği olan konuda da, Çok yavaş ilerliyoruz çünkü bir yerden Ankara'ya bağlıyız. Ankara'daki gelişmeler ve çalışmalar istenen hmm. hızda gitmiyor. Biz elimizden geldiği kadar kolaylaştırmaya ve kamu kuruluşlarıyla bu konuda işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Onlar da bizi dinliyorlar ama yine de sonuçların alınması zaman alıyor. Peki bu tasarım konusunda tasarım dediğimiz şey böyle... Bunun özel bir bina olduğunu gösteren ...fütüristik tasarımlar olmak durumunda mı yoksa Hayır. çünkü böyle bir şey de var biliyorsunuzdur özellikle yeni işte güneş enerjili enerji işte pasif binaların öne çıkması ve örnek bina olduğunu göstermesi için niye ise bir fütüristik tasarımlar yapılıyor ki bu belki de pek çok insan için sanki ulaşılması zor gibi bir kültürel algıda oluşabilir ama böyle bir tasarıma ihtiyaç var mı gerçekten? Tasarıma ihtiyaç var. Evet, çünkü bizim şu andaki mevcut binastoğumuz ne mimar yüzü görmüş ne de doğru mühendis yüzü görmüş olduğu için tasarıma gerek var bunu söylememiz gerekir. Evet ben her şeyde toplantıda söylüyorum lütfen tasarımcılarınıza para verin. E, tabii en çok mimarlardan, mühendislerden alkış alıyoruz. E, bizde öyle bir şey var. Bizde herkes mimardır, herkes mühendistir, e, herkes bilir filan. O doğru değil. Doğru tasarım yapılması gerekir. Hayır, fütüristlik olması gerekmiyor. Aslında biz bu programlarla hani e, biraz e, şey olacak, basit bir deyim olacak ama kaybettiğimiz eşeğimizi bulmaya çalışıyoruz. Çünkü eskiden bu bütün binalarımızda yani eski Safranbolu'da kalan yani Anadolu'da çok az yerde eski bina kaldı ama o binalara baktığımız zaman Anadolu'daki e, köy evleri bile e, bizim şu anda yaptığımız apartmanlardan daha yeşil, daha yüksek verimli. Çünkü oranın iklimine, oranın e, şeysin'e e, koşullarına e, uygun yapılmış binalar ve e, bakıyorsunuz çok içerisi serin. Yazın serin kışın sıcak işte hep vardır böyle bir taş evi alalım vesaire gibi bütün bunlar zaten var olan şeyler biz efendim betonun icadıyla kendimizi omnipotent zannedip yani her şeye kadir zannedip işte yüksek binalar bilmem büyük binalar yapmaya başlayıp işi çuvalladığımız noktada başlıyor bu olay. Ondan sonra onu düzeltmek için şimdi kılavuzlar yapıyoruz. Aslında çok güzel kitaplar var bu konuda yani. Çölde bile insanların konforlu yaşayabileceği işte kliması olmayan evler var. Ama öyle yapılmış ki zaten doğal sirkülasyonu kullanan klimalar var. E şimdi işte siz pasif ediyorsunuz onda ağzını burnunu tıkıyorsunuz evin ve ondan sonra... diyorsunuz ki makinalar yapacak. E, makinalar olmadan da yapılabilir. Yani bu tamamen bilgili e, tasarımcıların e, ve Daha doğrusu şeyi de e, tasarımcıya değer veren yatırımcının bir araya gelmesiyle aslında bu iş e, hiç de öyle pahalı olmayan yöntemlerle, fütüristik olmayan yöntemlerle çözülebilir. Ama elimizde şimdi yeni teknolojiler var. İşte güneş panelleri var, su ısıtan güneş panellerimiz var, rüzgar tribünleri var vs. E, tabii ki bunları kullanacağız ama yani... ihtiyacınıza göre yani tasarımı ona göre yapacaksınız. Bütçenize göre yapacaksınız ama hepsinde çözüm bulmak mümkün. Burada bir şey geldi aklıma bizim bu proje ile ilgili tam bu konularla ilgili yaptığımız bir toplantıda Çanakkale'de orada da katılanlar arasında mimarlar, kent planlamacılar falan vardı. Mesela bu kaygılarla ilgili konuştuğumuzda şunu söylediler. Evet hani tasarımı doğru yapmak lazım. Mesela binanın Şimdi atıyorum güneye bakması lazım gibi. Fakat güneye bakan arazilere imar izni yok. Ilde kuzeye bakan yerlere var ya da e, oraya e, şu kadar para istiyor buraya daha ucuz para istiyor. Yani aslında bu işi herhalde mimarın ve e, konutu yaptıran kişinin yapması da e, yetmiyor. Herhalde öncelikle e, yerel yönetim ya da işte merkezi hükümetin bunu... ciddi alıp e, e, imar planlarını buna göre yapması lazım demin bir cümleyle geçmiştim e, <gülüyor> binayı tek başına yeşil yapmak ya da yüksek performanslı yapmak e, yeterli değil yerleşime e, öyle yapabilmek lazım bu da planlamadan geçiyor e, işte doğru araziye bina yapmak Olmayana da yapmamak gerekir yani tamam bir bina yapılacak şu kadar metrekareye ihtiyacımız var doğru ama onu oraya mı yapalım buraya mı yapalım değerlendirmek gerekiyor bu planlamayla bir kere olacak bir de tek bir binaya siz yeşil yapmak için uğraşıp bir şey yapıyorsunuz halbuki bir yerleşim içindeki binaları yeşil yapmak daha ekonomik olabilir çünkü Ee, ölçeğin getirdiği kazançlar var. Ee, doğru yerleştirebilmenin, binaların yönelimini doğru yapabilmenin getireceği kazançlar var. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde sizin tek bina çözümü yani tek tek başına çözüm yapmaktan daha ekonomik çözümler elde etmek mümkün oluyor. Bunun için planlama yapmak gerekiyor. Bizde tabi planlar biliyorsunuz yapılır sonra dilinir. Ee, delmek için yapılır hatta bence. Evet. Bu şeyden alışkanlıklardan vazgeçmek gerekiyor çünkü aklın yolu bir dünyada bu işi yapabilen yerlere bakıyorsunuz hepsi bir şekilde doğru yolu bulmuş bizim de bulmamız gerekiyor. Çok az vaktimiz kaldı ama sormadan edemeyeceğim gerçi cevabını da tahmin edebiliyorum ama peki kentsel dönüşüm Türkiye'deki bir fırsat olamaz mıydı hala olabilir mi? ya da olabildi mi? Ya da olmuştur. Tamam pardon. Ben e, yani genel konuşmayı çok sevmiyorum. Ben etrafımdaki yani Kadıköy'de Fener yolunda oturuyorum. Etrafıma bakıyorum. Hayır olmadı. E, tamamen e, yerinde e, tek tek binaları çözmeye çalışıyoruz. Onların zaten yapılış teknikleri e, performansa yönelik değil. Örneğin e, şey e, bahçe yapıyorlar. Alt katı Bo, öm, otopark yaptıkları için üstü beton onun üstüne bir daha beton döküyorlar kedilerin eşelenebileceği toprak kalmadı bizim bah, şeyde etrafta e, bizim balkondaki saksıya kaldı kuşlar yani olmadı e, olabilir miydi kesin olabilirdi hala da yapabiliriz ama tek tek bina bazında bu işi yapmak çözmek mümkün değil peki son bir dakikamız var bir son bir soru sormak istiyorum çok mu pahalı Hayır hiç ilgisi yok yapacağınız şeyi doğru yaptığınız zaman sonuç elde edebilirsiniz. Daha iyisini yapmak isterseniz bütçeniz el verdiği ölçüde daha fazla teknolojiyi veya daha fazla aygıtı koyabilirsiniz. Ama hiç aygıt koymadan normal harcayacağınız parayla doğrusunu yapmak mümkün. ...bunu rakamsal olarak ve projeler basında da gösterebiliriz. Yani sadece farkında olmak ve bu işi istemek gerekiyor kısaca. Doğru, evet. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Bu kısıtlı zamanımızda bize çok güzel bilgiler verdiniz. Umarım bundan sonra devamını getirebiliriz ve sizin eğitimleriniz sayesinde... ...bir sonraki kentsel dönüşüm projelerini alanlarında daha yeşil mahallelerimiz, kentlerimiz olabilir... Chedbic Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Özdil ile konuştuk kendisi konuğumuzdu. tekrar çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, ve Ümit Şahin de konumuz oldu bugünkü programımıza ee, ona da teşekkür ediyorum tamam. ve bu şekilde programı kapatıyorum iyi haftalar dileriz. İklim için.